Allah'a itaat Resulullah'a itaattır. Allah böylece Kitab-ı Kerim'inde ilan etmiş. Estayız billah men yuti'ir resul fakat ata Allah'tır. Her kim ki Resulullah'a itaat etti, muhakkak o kimse Allah'a itaat etti. Bir adam Resulullah'a itaat etmeyince hakka itaat etmiş olmaz. Zaten hakka itaat edemez. Bu aklı tigri Mevla bulunmaz. Eğer Resulullah peygamberler gelmeseydi bizler kendi kız kardeşimizle, annemizle evlenir. Haymalardan farkımız kalmazdı. Bize haramı helalı, taraf ilahiden aldatılığıyla talim eden, öğreten, hakkı ve, hakkı ve batılı bize birlik ettiren, akı ve karayı, nuru ve zulmeti bildiren ve bulduran da öğreten peygamberlerdir. Peygamberlerin seyidi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim bizim peygamberimiz Allah'ın sevgilisi, mahbubu, merhubu olan Muhammed Mustafa Allah'ın sevgilisi bizim de sevgilimizdir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde yine diğer bir ayet-i kerimede Estauzu Kul ve ve gafur Allah'a giden yollar bütün mahlukatın her nefesinin adedindedir. Her mahlukatın nefesinin her sayısının adedince Allah'a giden yol vardır. Fakat en kestirme yol, en kısa yol Hazreti Muhammed'in açtığı kapıdır ki İslam yoludur, iman yoludur, ikan yoludur, ihsan yoludur.